Muhterem efendim, milletimizi niçin sevmeliyiz? Aşk derecesindeki millet sevgisinin hakikati ve insana yüklediğimiz yonu izah eder misiniz? Evvela milletlerken bir şahs manevi Yani ben kendi sevgim açısından, şahsı manevi olarak milletimi seviyorum. Ama teker teker bu milletin içinde çok muzur şeyler de vardır. Bu açıdan o milletin içinde de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 Bence içimizdeki sevgi bu istikamette tecelli etmeli. Şimdi bu aslında bunun bir mahmili de var. Mesela Rabbi Adviye sevginin hakikatını ifade ederken diyor ki Tâsili ilâhe ve ente tuzhir hubbehu İlaha isyan ediyorsun sonra kalkıp bir de muhabbet hisarında bulunuyorsun. Seviyorum diyorsun. Milletimi seviyorum. Burnumu kemikleri sızlıyor aşk derecesinde.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 O yararlı olamaz. Ve insanlık da faydalanacağı bir şeyden faydalanamamış olabilir. Öyleyse yani bir taraftan kendi milletimizi ikame ederken kendi değerleriyle bir diğer taraftan da onu tarih boyu var eden değerler ne varsa şayet onlarla bütün dünyayı anlatmak lazım. Belki bize düşen şey bu mevzuda biraz daha hızımızı artırmak tabir caizse alamca biraz daha gaza basmak bu mevzuda.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 Planı böyle aklına geldi. Bence bir saat fert etmeden hemen kalkacaksın. Telefona sarılmak sarılmakla olacaksa hemen geçeceksin. Gece yarısı saat 1'de, 2'de, 3'de geçeceksin orada. Diyeceksin ki aklıma şöyle bir şey geldi diyeceksin. Yani bu ölçüde oturup kalkıp hem bu meselenin derdiyle kıvranıyorsan bence vatana karşı sevgim var. Millete karşı sevgim var. Yoksa kuru iddialarla ben ülkemi çok seviyorum Milletimi andığım zaman burnumu kemikleri sızlıyor. Bu yalan olur. Rabbi'ye adıya'nın sözüne bağlayarak bakacak olursanız, Allah mevzunda yalan olduğu gibi, Peygamber mevzunda da yalandır. Yalan, her zaman yalan olacak. Öbürü nazari bir şeydir. Seviyorum, ediyorum. Onun pratiği, esas o mevzuda mutlaka bir şeyler yapmaktır. Nasıl diyanete nispeten din nazarıdır diye net onun amelisidir. Aynen bu mevzuda da o iddialar, o meselelerin sadece fikir olarak ortaya konması demektir. Onlara gerçek değerini kazandıracak amel. İllellezine hamelu ve amelu salihati Tarihte eda ettiğimiz sünnet açısından bakınca kendileri sağlam bu millet. Damarlarında gerçekten asil bir kan var. Milleti İslamiye. Milleti İslamiye diyoruz zaten yani o diyaneti yaşayan insanlara milleti İslamiye diyoruz. Bunun içinde tabii değişik toplumlar bu İslam havuzu içine girmiş, erimiş, bunun içinde erimişler. Hepsi o milleti İslamiyen bir parçası olmuş. Ama kimisi ağız olmuş, kimisi göz olmuş, kimisi burun olmuş. Ama bunların hepsi çok uzunlu şeyler.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 Çanakkale'de kırılmış, dökülmüş ve cenazeleriyle düşmanın önünü almış. O ifritten kuvveti ölümüyle önlemiş sadece. Yani bir de bu yanıyla bakınca bu millet ölürken bile dip mi, rönam mı birisi söyler ben batılı diyorum devamlı. Birisini de yani gördüm hatırlıyorum da bunu her milletin müdafadan ümidi kesildiği anda diyor ki bu milletin taarruzu başlar. Gerçekten öyledi. Şimdi bu yönüyle de yani milletin karakterine esasen esarete tahammülsüzlüğüne ve daima böyle zirveye oynamasına bakarak hep zirvelere oynuyor yani devamlı. Demiş ki ya devlet başa ya kuzgun leşe nahnu unasun la tevesuta beynana bunel alemin el kabr e ya sadareti tutarız ya kabre gideriz zaman yaklaşımıyla. Şimdi bu karakterde olan bir millete bence güvenmeli. Biz mesela bir diğer yandan hani güvenmadına diyorum. İslam dünyasında Türkiye'nin maruz kaldığı bombardımana başka bir ülke maruz kalmamıştır. Yani Hristiyanlık aleminde Moskova bir şeye maruz kalmıştır, Saint Petersburg bir şeye maruz kalmıştır ama fakat Türkiye'nin maruz kaldığı şeylere.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 baştakilere güven bir itimattan doğan bir ya beraber olalım, beraber çalışalım, fikir üretelim, taati efkarla, beyin fırtınasıyla meselelerimizi çözelim, mülazası bundan doğabilir. Ama temelde o kolektif şuur meselesi bence bir iradenin ürünü olmalı, akla dayanmalı bu. O mevzadaki gayretle, cihetle, Semer arasındaki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 demize damarımıza işlemiş bir ahlak, bir kültür filan. O ciddi bir sayı karşısında dağılabilir yani. Ama ki akılla, mantıkla, muhakeme ile işin mebde ve müteaası mebde ve mütea arasındaki münasebetle böyle kozal göre meseleyi değerlendirmek suretiyle gerçekleştirirsek o kalıcı olur. Tıpkı bir tüccar gibi yani. Bir şeye bir yatırım yapıyorsun.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 isteklerine dayandırılmalı Her alanda hemen O müşterek hareket sağlanmalı İlim alanında Keşiflere ve tespitlere müteverci Dini mübeni İslâm-ı İlâ esas O yolda yolu Yöntemi daha işlek Daha hızlı hale getirmeli Gördüğümüz yolları şehre haline getirmeli Bu kolektif şuurla bu da tabii otur konuşmaya meşgul ete benim fırtınasına bak.